Tabi bir masal anlat İçinde mutluluk eksin Sonra bir şarkı patlat Damara girdim harbiden Açım bir de etkinden Heves mi sandın bu aşkı Çekip gittin inceden Korkma kalbim bu da geçer ilk kez aşık olmadın sen O giyer beyaz gelinlik Sana giydirir köper Hayatımı soydu zaman yalnız kaldık biz kurulan hayallerde Sordu seni görenlere ne yapar o ellerde Bir daha aramam diyormuşsun kardeşlerime Bu sözleri duydum şimdi elimde var son cümle Aramazsan aramayar sanki çok da Şşş. Aramazsan aramayar aramazsan Aşk dar kolba olmuş bu yalancı dünyada